مولايا صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمدٌ سيدٌ طابت مناقبه محمدٌ فَظَهُ الرحمن بالنعم مولايا صلِّ وسلِّم دائما أبدا Alâ habibi gazayi Bilhalki kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin Ve alâ aliyyâs sahbî ecma'in Belligu anni ve levâeten Bir ayet bir hadis olsun benim tarafımda Ümmetime ulaştırın Buyurduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz de hasta söker derslere devam etmek istiyoruz. Çünkü bütün derslerimiz ayet ve hadis içeriyor. Sizlere Allah ve Resulü'nün kelamlarından bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz. Rabbim tesirini harika eylesin. Amin. Sünnet kitabından, terghi terip hadislerinden Konumuz geldi e terhib fil budaat bil hayır, hayra öncülük yapmaya teşvik eden bölüm bap yani, niçin üstten ne bir kendisine uyulsun diye yani başı çekmek, hayırda öne geçmek, insanlarda peşinden gelerek teşvik olup o hayrı yapmaya devam ederlerse sen de sevabına ortak oluyorsun ve terhibü bin budaat bil şer şehirde başkanlık etmekten kötü işlerde başı çekmekten birinci öncü olmaktan sakındırmak havfen üsten nebi neden ya kendi günahım zaten bana yetiyor artıyor bir de bu işi teşvik edip bir kötülüğe bir günaha efendim başkanlık edip de sonra açarsın bir yol herkes o yoldan geçer bu da Arkadan gelenlerin günahı bir misli sana yazılmasına sebep olur. Bu tehlikeden dolayı şerre başkanlık, öncülük etmemek. Bu hususta sakındırmak için bir bab açmış. Bu hususta bazı hadis-i şerifler beyan edecek. Hafız Müziri Hazretleri Hz. Cerir, sahabe-i kiramdan rivayet ediyor. O hadis şerifi, müslim şerif rivayet ediyor. T Tirmizi'de var, Nesai'de var, İbn-i Mace'de var. Birçok kaynak da var. Zaten hafız mümziri kendi kaynak yani. Terk-i bu terif sahibi. Gale anlatıyor, Cenir Hazretleri. Künnâ biz idik, Fi sadri nehar gündüzün önünde yani herhalde işte kuşluk vakti falan. İşraktan sonra artık gündüzün önlüğü oluyor. Ben de rasûl sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanındaydık. Sahabe-i böyle cemaatler oturuyorlardı. E, yanında bazı kere sabah akıldırdıktan sonra otururdu, işrakılardı. Ondan sonra kuşluğa kadar işte rüyalarını tabir eder, hastalarını okur. Sular getirirler mübarek, ellerini sulara sokar, bereket olsun diye. Bunlar hep sayık kaynaklarda geçiyor. Fetva soran olur. Derdi olan olur. Heyetler gelir, misafirler gelir. Tanımak isteyenler olur. İşte İslam'a girmek isteyenler olur. Bütün dünyanın kalbi. Böyle bir gün yine diyor, otururken fecahu kavmun bir cemaat geldi, yani topluluk. Kuratün, çırı çıkmak yani avret yerleri çıplak değil de üstte yok, başta yok, elbise yok, bir şey yok. Müçdâ bin Nimâr, efendim, e, Evil Abâ. E, elbiseleri, yani kalın yünden olan elbiseye deniyor. Ondan sonra veya abaları. Aba zaten kaba da deniyor artık Türkçe'de. Şeyler giyiyorlar ya, koyun çobanları falan. Hani böyle sağları, solları, omuzları da olmaz böyle düz olur. Öyle abaları kesmişler. Başlarından yani geçirmişler. Şimdiki gibi nerede yani elini dik, kolunu dik, boynunu dik. Kim uğraşacak o Yani o şey yok. Hele fakir fukaranın bulacağı bir şeyler değil. Onları kesmişler yani e, yünden abaları, yani kafalarını oymuşlar yani bu bir tarafını oymuşlar. O taraflarından, e, kestikleri tarafta kafalarından geçirmişler olmuş. işte avretlerini örtecek elbise böyle kılıçlı kılıçları da kuşanmışlar yani Allah yolunda cihat için ama garibanı Amd'u min Mudar. <gülüyor> Toptanı hemen hemen Muzar kabilesi. Belkullu min Mudar. Hatta hepsi Mudar Mudar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinden birinin ismidir. Yani Kureş kabilesi ne dayanıyor? Müslüman olmuşlar, fakirler de var. İksirici fakir bunu görünce ''Feteh ma'ara'' biraz değişti yani, bozuldu ''Vechu Rasûlillah'' sallallahu aleyhi ve sellem. yüzü biraz ''Lima'ara'' gördüğü için ''Bihim'' onlardan ''Mine'l-fâkati'' fakirlikten i̇şte ''Aç Fakir'' yani Müslümanlar ''Gariban'' Ondan sonra hiçbir şeyleri yok, üzerlerine giyecek elbiseleri yok, yiyecek yemekleri yok. Biraz yüzü değişti sallallahu aleyhi ve sellem, üzüntü geldi. ''Fedehale'' Hanesine girdi. Sıbm-ı tekrar hemen çıktı yani. Çok uzun durmadı. Fe'emmer'e Bilal'en Hazreti Bilal'e emretti. Fe'ezzen'e ezan okudu o da. Ve Kamet getirdi. Demek ki namaz vakti geldi yani. Farz namaz vakti geldi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve evine girdi. Hani Belki onların fakirliğini savuşturacak bir şey e, bulabilir miyim işte. Bazı getiriyorlar ya altın, gümüş falan, sadaka getiriyorlar, zekat getiriyorlar, he, hediye getiriyorlar. İşte o getirdiklerin hepsini dağıtırdı biliyorsunuz. Bir gece bile uyuyamazdı bir şey emanet var iken. Eve girdi ama sonra e, bir şey bulamadı. Yani evinde bu, çünkü bir kalabalık cemaat halinde de bir kişi değil, onları işte adam ayırsa olmaz. Onların hallerini düzeltecek miktarda bir şey gelmemiş. Sonra e, çıktı yani mescide, e, namaz kıldırdı, ezan okudu Hazreti Bilal, geldi dedim, namazın vakti gelmeden ezan kâhmet olmaz. E, namaz vakti geldi ve sallâ namazı kıldırdı, sonra bir konuşma yaptı. Teşvik edici konuşma, yani bu da bize ne oluyor? Bir örnek teşkil ediyor. Önderlik yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirler, garibanlar geldiği zaman kendinde varsa bir şey verirsin. Kendinde verecek bir şey yoksa insanları teşvik edebilirsin. اَدَّهَالُوا عَلَيَ الْخَيْرِ كَفَعَالِ Bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. E şimdi ben de mesela işte açlık var dediler, biz ömreden geldik. Milyonlarca insan aç falan, Somali'de, Fesade, Sudan'da. Yani teşvik yapıyoruz yani. Şimdi on sonra diyoruz Mağaratta işte açlık var yok, Suriye'de ekmek yok falan, İdlib'de şöyle, şu Türkmen Dağında böyle devamlı. Farkındaysanız ben 30-40 senede beni takip edenlerde bilirler. dünya kadar cami şerifler yapıldı bizim sohbet yerlerimizde işte bu cami şerif yapılıyor, medrese yapılıyor işte şunun ihtiyacı var, bunun sıkıntısı var. Hani çünkü benim bunları e, kendi bütçemden yani efendim halledecek bir gücüm yok, bu kadar işi. Çünkü tırlar dolusu, yardımlar gidiyor, malzemeler gidiyor yani. Efendim, yüz bin liralar, efendim, milyon liralar. E bunları bir kişi, iki kişinin yapacağı işler değildir. Ama ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Burada da ne oluyor? İnşallah bir hayra öncülük yapmak bakımından sevap alıyoruz. Çünkü bu bab ondan bahsediyor. Niyetimiz halis olduktan sonra biz ilan parası almıyoruz, komisyon ücreti almıyoruz, sponsorluk ücreti almıyoruz. Yani biz Böyle bir hayır olsun diye bir şey konuştuğumuz zaman biz reklamcı değiliz ki ya. Adamlar nefes alsa para, öksürse para. Ayağını uzattı bilmem kaç yüz bin lira alıyorlar. Yok bacağını gösterdi, yok elini kaldırdı. Televizyonlar reklamcı dolu. Efendim bizim, bizim işimiz ne? Bizim işimiz sırf Allah rızası için bir kuruş maddi menfaat gözetmeksiz. Allah için insanlara şu hayrı yapın. Yani çünkü senin hayrını oraya ulaştıracak adam lazım. Sen param var, hayır yapmak istiyorsun. Nasıl açacaksın Gine'de kuyu? Yani insanlar susuz orada. Apçası alamıyor, gusül edebilir. Bir kuyu açacaksın, ananı babanı geçmişlerini kayırıyor. Sen nasıl göndereceksin? Kime güveneceksin? Adam orada kuyu açar mı? Parayı alır gider yer mi? O kimse yok mu? Bilmem ne bilen O dernekler neler ettiler ya? FETÖ'nün dernekleri bilmem. Paraları topladılar, topladı Milletten kurban paraları, şey paralar. Bir sene ne haberler oldu yani bir kurbanlar kesilmemiş, bilmem ne milletin. Alıyor kurban vacibinin parasını mesela vekil oluyor göya numaradan. Yani çok sıkıntılı. Ee, İslam adına din adına çıkmış e, dernekler ve vakıflarda çok sıkıntılı işler oldu. Oluyor. Kontrolsüzlükler oluyor. Paralar yerini bulmuyor. Fakire ulaşmıyor mesela. E burada en mesela mesele işte Hayder gibi İddef gibi neyse İddef ee, yani daha birçok şey doğru iş yapan vardır. Tabii ben hepsinin ismini sayamıyorum. Vaktim yok. Sadece dediklerimden ibaret değil o Türkiye. Ama bildiklerimden birkaç örnek veriyorum. Yani insan hiç gözü kapalı, güveniyor. Yani bu para, işte bu fakire ulaşıyor. Ekmek dediksek ekmeğe gider. Kuyu dediksek kuyuya gider. Elbise dediksek elbiseye gider. Battaniye dediksek battaniyeye gider. Yani şimdi insan bunu e, güvenince veriyor. Ve rahat ediyor yani. E şimdi biz de bunu bildiğimiz için, e biz de güvenmesek şimdi nasıl ilan edeceğiz? Kulların, insanların emanetine delalet etmek, teşvik etmek de sorumluluk ister. O bakımdan, e, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bunda ayıp bir şey yok. Şuraya yardım edebiliyorsanız edin. Bak burada bir ihtiyaç var. Bunu demek sünnettir. Kainatın efendisi Allah'ın en büyük peygamberi bunu yapmış. Biz bunu yapmazsak sünnete muhalefet etmiş oluruz. Ben o işe karışmam, bu işe karışmam. Öyle bir şey yok. Her şey şeffaf olduktan sonra, resmi olduktan sonra, hiçbir şahibi olmadıktan sonra herkes takip edebilir verdiğinin arkasına. O da beni zaten alakadar etmiyor. Hesap numaraları açık. Benim resmiyetim yok, üyeliğim yok, hiçbir yetkim yok. Ama Allah için teşvik edilir. Bu sünnette var. İşte burada onu anlatıyor. Sonra bir konuşma yaptı. فَقَالَ بُرُسَلَّ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ سَلَّهِ يَا Suresi'ni ilk okudu. Şimdi niye okudu bu ayeti bakalım? Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Yani haramlarından sakının. Azabından sakının. Gazabından, cehennemden sakının. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُونَ O Allah ki sizi o yarattı. Min nefsü vahid edin. Tek bir candan. Yani Adem'den. Allah böyle buyuruyor, İslamoğlu oldu. Adem'in de babası var diyor. Siz bilirsiniz, Allah'a inanacaksınız, İslam onla inanacaksınız. Allah kendi ortak koşmuş. Bir adam Allah'ın bir kelamına ters bir beyanda bulunsa, bu ne demektir? Allah dinlemeyin, ben dinleyin demek. Allah hale düşmekten muafızarsın. Allah sizi tek bir candan yarattı ve kâle kâvin zevca. Eşini de ondan aldı yarattı. İşte diyoruz ya kadın, erkeğin kaburga kemiğinden. Biz demiyoruz ki hadis-i şerif söylüyor. Cennette Adem Aleyhisselam uyuyorken e kemiğinden yani derler. Kaburga kemikleri zaten hafif böyle şey olur. Meyilli olur yani böyle dümdüz kemikler değildirler. E kemiğinden yarattı. Yani Havva annemizi e, efendim, Adem Aleyhisselam'ın kaburgasından aldı. Adem Aleyhisselam topraktan yarattı. <gülüyor> onu topraktan yarattı. Ayet. Sen nasıl diyorsun, babası var? Toprak babası varsa toprak babası da anası da yani. Başka babası nasıl olur? Eşini de ondan aldı kaburgasında. Yarattı. Allah yoktan da yaratır. Ol der olur ama hikmet var. Böyle sebepler yapar hep. Ve besse minhula kesiran ve nisa'a. Sonra ikisinden çok erkekler çok kadınlar türetti. Görmüyor musunuz dünyada bu kadar milyarlarca ölen bazı harplerde milyonlar bir kere de ölüyor. Bir harpte bazı öyle harpler var, milyon ölmüş. Birkaç milyon insan ölmüş. Öyle oldu halde dünyada yedi buçuk milyar insan var. Bir de düşün bu kadar gelenlerin hepsinin çoluk çocuğu olsaydı hiç kimse ölmeseydi toptan ölümler ölmesi. O şimdi 20 milyar mı olurduk? 40 milyar mı olurduk? Belli değil. Ne kadar erkekler kadınlar türetti? Vetekullahi dedi. O Allah'tan sakının ki onun hürmetine, onun ismiyle birbirinden istiyorsunuz. Yani diyorsunuz Allah aşkına ver. Allah zaten şu işi yap falan hep. O Allah Celle Celalü onun ismiyle yaşıyorsunuz. Birbirinizden istekte bulunuyorsunuz. vel akraba ilişkilerini bozmaktan da sakının. Annen aç kalır, teyzen sıkıntıya düşer, halanı aramazsın, sormazsın. Bunlar ee, rahim ilişkileridir. Efendim insanın baba, amca, hala, teyze vesaire oradan yakından uzağa doğru akrabalık ilişkileri vardır. Sakın bunları irtibatını kesmeyin. Fakir olur, aç olur, muhtaç olur. Özellikle en evvel bakılması icap edenler kimlerdir? Akriba-i olan fakirlerdir, hastalardır. Bunların hakkını da Koruyun, bozmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinize murakip oldu. Murakip gözcü demek. Rabbiniz devamlı sizi gözlüyor. Mevla devamlı size bakıyor. Efendim annene nasıl davrandın? Amcana nasıl davrandın? Teyzeni aradın mı? Halanı sordun mu? Fakiri gözettin mi? Aç olan bir şey istedi verdin mi? Kapıdan mı kovdun? Dilenciye hakaret mi ettin? Git kazan bilmem ne... Boynu kilise direği gibi falan. Böyle laflar mı ettin diye konuştun. Mevla. Bunları gözcüğüm Mevla buyuruyor. Bu ayeti niye okudu şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayeti şundan okudu. Yani hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Yani hepiniz Arap da olsanız, Acem de olsanız, Türk de olsanız, Laz da olsanız, efendim değil mi, Çerkez de olsanız, nesiniz? Kardeşsiniz. Bütün insanlar kardeş olduğunuza göre İnsan kardeş kardeşine acımaz mı? Şimdi bu zamanda kardeşine de acımıyor adam ya. Kardeşi ölse sevinecek adam var. Ama genelde, genelde bir insan aynı anadan babadan. Şu ana baba ayrı olunca ortada bir hüveylik gülüyor. Ama bazı kere üveyler birbirine daha iyi bakıyor. Bir de bakıyorsunuz, kardeş daha birbirinin gözünü uyuyor. O da ayrı bir şey. Ama genel manada insan ana baba bir kardeşinin sıkıntısına e, ortak olur. Yani onunla ilgilenir. E ne buyuruyor şimdi? Hepiniz Adem'densiniz ve Havva'dansınız. Yani ana babanız bir. Şimdi o zaman bütün dünya milletleri hani şimdi bazı diyorlar Somali'ye niye yardım ediyoruz? Myanmar bizim neremizde? Doğu Türkistan'da ne işimiz var? Filistin'e bu kadar niye ilgileniyoruz? Yani bu çatlak çatlak insanlar bunu soruyorlar. Yahu kardeşim hepiniz Adem ve Havva'dansınız. Hepiniz kardeşsiniz. Ondan sonra bazı gerek yavrularda bir şey oluyor. Şimdi Peru'da mı ne oldu? Sel oldu mesela. Bir bazı yerde bir deprem oluyor, afet oluyor. Türkiye'den, Kızılay'dan, şuradan buradan. Oraya yardıma gidiyor adam. İtalya'da oluyor, şey, Avrupa'da oluyor. Avrupa'da biraz az oluyor ama. Yani Amerika kıtasındaki ülkelerde de bazı çok felaketler oluyor. Buradan oraya yardım gidiyor. Ya bunlar zaten Müslüman değil, Türk değil falan. Cık. Ya kardeşim ne alakası var? Bak hepinizi bir candan, eşini de ondan... Yaratan Rabbinizden sakınan. Burada neye işaret var? İnsanlık olarak da bir kardeşliğiniz var. İnsanlık olarak. Onun için doğal afetlerde, felaketlerde insanlar aç susuz perişan, yangın, sel gibi afetlerde evsiz, bahsiz kaldıkları zaman insan yardım gönderilir yani. Hele bir de Müslüman olsa, hele bir de aynı milletinden olsa, hele bir de aynı efendim e, kavminden, kabilenden olsa haklar daha da üstüne üstüne biniyor. Çünkü ne kadar yakınlık var o kadar hak artıyor. Bu hati okudu yani. Demek istedi ki bak bunların işte üstü başı yok. Fakir, fukara vaziyetteler. da Kureyş kabilesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi. E, Tabi muhacirlik oldu biliyorsunuz. Mekke'de müşrikler el koydular. E, bütün müslümanların mallarına, evlerine, ocaklarına el koydular. Çünkü çıkan geri dönemiyor. E geri dönemeyeceği adam senin evine, ocağına, dükkanına konuyor. E bu sefer zaten Mekke'de ekin yok. Yani hurma yetişmez, bir şey yetişmez. Hal böyle olunca zaten bir e, fakirlik var. Yani Mekke'de bu çok zengin bulunmaz. Medine'de yine ziraat var, ekin var, hurmalıklar, bağlıklar, bahçelikler var. Mekke'de o da yok. E şimdi adamlar zaten Mekke'deyken bile yani geçimleri zor. E şimdi bir de muhacir çıkarsa oldu sığıntı gibi bir durum yani. Onun için onlara yardım edin. Bak Allah hepimizi bir babadan yarattı, anadan yarattı. Biz onlara bakalım. Ve bir de evvel ayetel latifil haşr, suresindeki ayeti okudu. 18. ayetinde. Ya ihulledine amen ve iman etmiş kullar. Siz Allah'a, peygambere inanmışsınız. Ahirete, cennete, cehenneme inanmışsınız. Siz artık başkaları gibi vurdum duymaz, neme lazım, cılık yapamazsınız. İttakullah. Allah'tan sakının ne demek? Allah'ın azabı şiddetlidir. Azaptan canını kurtarmak lazım. Nerede kurtarabilirsin? Dünyada kurtarabilirsin. Ahirette bu iş kurtulmaz. Hesap kapandı. Tevbe kapısı kapandı. Telafi imkanı yok. Sadaka vereyim, cekat vereyim. Yardım yapayım da canımı cehennemden satın alayım. Kalmadı böyle bir imkan. Onun için halamlardan sakının. Allah'ın azabından sakının. Her nefis baksın. Ne göndermiş ligadin yarın için? Anladın mı? Yarın ne demek yarın? Salı. Onu mu diyor sana şimdi? Ne buyuruyor sana? Dünya bugün, ahiret yarın. Bin sene, iki bin sene yaşayan adam bir dakika gibi gitti. Senin zaten 50 60 sene yaşayacağın da belli değil. Yarına çıkacağın da belli değil. Onun için varsa dünya yoksa dünya, bütün yatırım, plan, proje dünyaya olursa Ahiret ihmal edilirse, ahiret hesabına, cennet hesabına hayır hasenat yapılıp da geçirilmezse, hesaba gönderilmezse, oradan neyeceksin, neyeceksin? E cennete gireceğim her şey bedava. E tamam da nasıl gireceksin cennete? Cennetin ne parası var? Cennetin ödemesi var. O da nedir? İnfak. Allah yoluna hayır harcamak. Para harcamak. İşte durumuna göre, imkanına göre. Onun için, e, yarın için ne yaptığını herkes baksın. Bu ati okudu. Allah'tan sakının. Tekrar tekrar haramlardan sakının. Takva üzere olun. E, cimrilik en büyük haram. Zekat vermemek en büyük haram. Bunlardan sakının. İnne Allah'a habirun bi vate amelun. Allah sizin yaptıklarınızdan son derece haberdar. Tasadde karacülün. Tasaddeka sadaka verir. Yani versin demektir. Fiili mazi olarak verir diyor. Yani kesinlikle vermiş olmalı demek. Onun için anladın mı? Versin demiyor da. Verir. Verdi. Yani verdi demek ki bu iş oldu bitti hani. Ciddiyet veriyor ve kesinlik kazandırıyorsun. Verdi. Raciulüm bir adam versin yani mutlaka. Min dinariyi, altın parası varsa ondan çıkartsın bir şey versin. Ve min dirhemiyi, gümüş parası varsa oradan çıkartsın. Versin. Min sevbiyi olmadı benim elbisen var param yok. Fazla birkaç elbisen var. Elbisesinden versin. Min sa'i buğday ölçeği varsa buğdayından versin. Min sa'i hurma oluyor. Hurma ölçek ölçek. Yani hurmaları da efendim hasat yapıyorlar, ambara koyuyorlar ya. Ondaki ölçekten versin. Hatta en sonunda buyurdu ki artık altını yok, gümüşü yok, işte buğdayı yok, hurması yok falan filan. Velev bişikkı temratin. Yarım hurma olsun. Canını cehennemden satın almak için versin. Bak burada fakir muhtaçlar geldi. Onun için bir hadiste buyurur ki ne ara? Kendinizi cehennemden kollayın, ateşten sakının, saklayın. وَلَوْ بِشِقْقِ تَمْرَتِ Bir hurma veremiyorsan, yarım hurmayla bile cehennemden kurtulabilirsin. Çünkü neden? İmkanın o kadar. Yani Allah yarım hurmayı kabul eder. Kurban olduğum, senin niyetin halis olduktan sonra öbürünün katır trilyonunu kabul etmez. Gösteriş vardır, riyâ vardır, nefis vardır, iftihar vardır, gurur vardır, ben yaptım, ben ettim vardır. Onu kabul etmez, trilyonları reddeder. Ama sen yarım hurma verirsin, yarım hurmayla seni cennetlik eden mühim olan niyet. Ama tabii ki senin de mübarek adam, e, dünya kadar paran, malın, mülkün varken yarım hurma niye veriyorsun fakire yani? Bu şunu demek bir şey yani. Tabii o zaman fakirlikler, yoksulluklar oluyor. Bazı kere yarım hurma hayat kurtarıyor yani. Bazı muharebelerde iki gün üç gün bir şey bulamadılar. Bir hurmayı oyalıyor, oyalıyor, birbirlerine yalıya yalıya yani bir onun kalorisiyle efendim, geçindiler. Nerede adam başı bir hurma düşmedi ya? Sahabe-i ne zorluklarla. Bu İslam'ı bize efendim, emanet bıraktılar ya. Yani. Şimdi bu rahatlıklar içerisinde bize rahatlık batmış ya. Yani. E yine de dünyada görmüyor musunuz ya? Millet açlıktan ölüyor. Biz burada to tokluktan ölüyoruz. Fazla yemekten, kolesteroltan, şekerden. Ve... E neden? E çok var çok iyisin yani. Onun için yarım hurmaya kadar indi sallallahu aleyhi ve sellem. Verin. Fakeri ravi anlatıyor şimdi. Fece bir adam geldi minel ensar. Ensar'dan. Ensar adı üstünde yardımcılar ya. Muhacirleri barındırdılar, yardım ettiler. Medine halkına ensar deniyor. Bir surretin bir kese getirdi böyle. Kaadet az kalsın keffu avucu ta çiziyor. Aciz kalacak anha. E, keseyi taşıyamıyor. Belki biraz da gücü de az idi benim gibi ama bel hatta kat acizet. Aciz kaldı. Ya yani ne demek aciz kaldı? Kese böyle paradolu sardan biri yığmış parayı. Mübarek eli taşımıyor. Biraz daha uzun yani yolu olsa az daha taşıcak küt düşürecek. Keseyi taşıyamıyor yani. Öyle kese dolu, para dolu. Neyse işte. Getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne bıraktı. Mescid-i Nebevi de böyle açık artırma gibi yardım toplardı sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme teteaba sonra arda arda geldi en insanlar o elbise getirdi, o buğday getirdi, o hurma getirdi, o işte gümüş para, o altın para falan. Hatta arayıp kûmeyni böyle iki tepe gördüm. Bir tepelen böyle tepeleme, böyle bir hani herkes atıyor ya üstü Bir taraf böyle şey oldu, el, yemek yani buğday, hurma falan. Herkes götürüyor hurması var. Buğday var falan. Ondan sonra vesi bir tarafa da elbiseler geldi ki bizim bir şey fazla elbise fazla nerede ya adam ikinci elbisesini getiriyor. İkinci, üçüncü'yü getiriyor yani. Bizde nerede ikinci, üçüncü? Dolaplara sığmıyor. Ondan sonra bir de elbise beğenmiyoruz. Her sene efendim benim çoluk çocuk her sene elbise alacağım. Sezonluk elbise alıyorlar. Yazın ayrı bir şey alıyorlar, kışın ayrı bir şey. Ola geçen sene gelmişsen ne ol? Hadi bakıyorsun bazı büyüyen bir oğlun oluyor hakikaten büyüyor yani şey dizine geliyor geçen sene. Göre bazı birkaç seneler içinde bazı yaşlarda büyüme çok oluyor. Ha onu anlarım. Ama şimdi Allah Allah. Şuraya elbise bu. Bu bir elbise ne adam 40 sene yaşar be. Ama bolluk battı. Anladın mı? Hatta Re'yü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktım diyorum iki tepeleme bir tepe yiyecek bir tepeleme elbise yıldı gördüm ki Resulullah Efendimiz'in yüzü yete helle hilal gibi oldu böyle yani dolunay gibi ve hatta diyelim ay parçası derler ya yani ay parçası gibi böyle güleç oldu sevinçli oldu kendi o sanki mübareğin yüzü mezhebetin altınla yıldızlanmış tezip yapılmış şey gibi evet varak gibi kağıt gibi böyle varak altın varak derler ya altın varak Böyle yaparsın bazı şeylere böyle. Ee, nasıl oluyor parıl parıl yanıyor sapsarı böyle. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü altınla varaklanmış gibi oldu böyle. Çok sevindi. Çok çok ne de, fakirler. Elbise buldular. İşte açlıklarını savuşturacak hurma buldular. Buğday buldular. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sadede gele. Men sen nefil İslam Kim İslam'da bir çığır açarsa... Sünneten i güzel bir çığır açarsa fele o 13 vardır ecruha. Hem kendi getirdiğinin sevabı, ecri yaptığı amelin hayrı, sevabı var ve ecru men amile. Bu o işi amel edenler biha onunla binbadi kendisinin ardından o çığırdan e, hareket eden, o yoldan gidenlerin sevabının bir misli vardır. Mil ve reyen kusa eksilmeksizin bin ucuriyim onların sevaplarından şey. Onlarınkinden bir şey eksilmez ama buna da bir misli verilir. Yani ne demek? Şimdi Ozat zat ne yaptı? Başı çekti. Ensardan biri kalktı ya bir kese getirdi. O keseyi getiren ne yaptı? Orada herkes oturuyordu, kıpırdanmıyordu. Öncülük yaptı. Hayır da öncülük yaptı. Getirdi keseyi. Zor taşıdı keseyi. Bıraktı. Hayır olsun, hasenem olsun dedi. Ondan sonra ne yaptı insanlar? O kalktı, bu kalktı. Herkes bir şey getirdi, koydu oraya. Fakirlere yardım için. Şimdi... Ne buyursun Allah senden kendi getirdiği kesenin sevabı ona. Ondan bir şey yok, eksilme yok. Ama ondan sonra kaç kişi daha getirdi? Diyelim 100 kişi daha. Bu 100 kişi daha ne yaptı? Ondan teşvik aldı. Efendim, kalktı onlar da bir şeyler getirdi. Onların getirdiğinin de hepsinin kendi sevabı kendine bir misli toplanır. Bir o kadar da bu ilk başta getirenedir. Öncülük yaptığı için. Onun <gülüyor> yalan yapmamak lazım. Şimdi bu FETÖ'nün himmet toplantıları olurdu. Para toplardı bunlar hep. Adına da himmet derlerdi. Halbuki hezimet yani de. Bu toplantıda da mesela yalancılar vardı bunların yalancıları vardı. Biz o zaman eskiden beri bilirdik bunları yani biz daha gençliğimizden beri bunlar yeni nane değil ki bunlar 40-50 senelik efendim pislik bir oluşum yani. Ondan sonra başı çeken ne yapar şimdi böyle bir tanesi hemen? O zaman tabii sıfırlar da var yani. Yüz milyar benden. Verecek değil numaradan. Çünkü öbür iş da toplamışlar gariban safları. İslam'a hizmet zannediyorlar. abi hezimet. İlimleri yok işte. Doğru yolu bulamazlar. Hak yola paraları nasip değil. Onların paraları da karışık herhalde. Temiz para temizlere gider çünkü. Bu pisliklere gittiyse bu paralar. El -gabizde, -gabizde. Pis, pisler pislere diyor Kur'an. Nasip olmuş yani. Ondan sonra memlekette bu kadar eli sünnet hizmetleri varken adamların bir kuruşun azıb olmamış. Hep gitmiş fetvüyeti katır trilyonlar, ca dolar yani bunu bütün senelik bütçeleri kaç milyar dolar yani. E şimdi sen efendim atıyor ortaya bir yüz milyar benden. Ondan sonra öbürleri adamda ya diyor şimdi ben adam bin lira vereceğim, bir işte bir milyar vereceğim diyecek, iki milyar vereceğim. Bu sefer utanıyor. Bakıyor eti butu belli değil bir adam. Gariban tipli böyle öyle oturuyor mütevazi falan. Numara kendi adamlara O şimdi 100 milyar yazıyor. Ha senet imzalıyor falan. Cık. Adam şimdi diyor ulan biz en azından 20-30 milyar vermemiz lazım o zaman. Niye? E yüzden açıldı. Yani şimdi biz burada bir dersek bütün millet bize bakar. Böyle yalanlarla dolanlara milleti efendim yolunmuş tavuğa çevirdiler. millete para bul bırakmadılar. Sonra da Hakikaten yardıma senet veren orada aldanıp da yani o hengamede e, açık artırma gibi numaralara da, adam bu da adamın işi bozuluyor. Yazmış onlara da 20 milyar o zamanın parası yani. Şimdi 20 bin diyelim misal. Ama bu sefer adama bir de bakıyorlar haciz getiriyordu. Adam dükkanından malını, buzdolabını, evini bilmemizde kaldı. Ulan ben sana zaten hayır diye yazdım ama işim bozuldu kardeşim ödeyemiyorum ben ne yapacağım Allah da sormaz, kul da sormaz. Yok. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Sen bir hayır kurumuna çek senet veriyorsun. Sonra ödeyemeyecek duruma gesen, adam sana haciz getiriyor. Ya ben zaten sana borcum mu vardı yani? Hayırına vermişim yani. Neler ettiler millete? Onun için yani İslam'da güzel bir çığır açan derken samimi olacak. Dürüst olacak. Yani 100 milyar attın ortalığa. Ondan sonra bütün millet şey e Tamam da bundan sana bir cevap gelmez. Neden? E sen bunu. Sırf milleti kandırmaca fiyatları yükseltmek için numara yani. Bundan bahsetmiyoruz. Hakikaten çıkarttı getirdi o zat Ensar'dan. Koydurdu sultanın önüne sallallayacak. Anladın? Hakiki manada bir öncülük. Bir yerde bir medrese açarsın. Sen yürütemesen bile birkaç talebe koyarsın. Arkadan birileri o medreseyi devam ettirir, orada hocalar yetişir. Kız erkek talebeler alim olur, alime olur. Bu sefer ne olur? Bütün sevap sen ölsen de kalsan da ona ol. Şimdi 30-40 sene evvel Efendi Hazretlerinin emrine emtisalen medrese açmaya başlayan nice insanlar şimdi vefat etti çok. Mahallelerde, ilçelerde, illerde Türkiye'nin, dünyanın dünya tabii daha son 10-15 senedir dünyada açılmazlar da Türkiye'de çok eski başladı. E şimdi burada bir adam önü başı çekerse benim arsam var abi alın yapın iki kat bir şey. Veya benim Efendim şu kadar param var ama bu medreseyi yürütmeye yetmez. Ama bununla ben başlatıyorum yani. Bir heyet halinde buna öncülük ederse, sonra ölse de, kalsa da, durumu bozulsa da, veremese de, mühim değil. Hayrı başlattı ya. Arkadan gelenler kıyamete kadar o medresede Kur'an okunsa sevabı ona yazılır. Bilmiş misli ona yazılır. Bütün hayırlar böyledir. Bir cami yapmakta adam öncülük etti. Arsa verdi, bir şey verdi, bir, biraz demir verdi. Başlattı yani, millete de bir cesaret geldi. Hiç kimse bu işe girmek istemiyordu falan. Ya bu adam böyle bir başlangıç yapınca, o para o şey yetmese de, herkes peşine ne yapıyor? Bir şey başlayınca, bizim Türk milletinde de biliyorsunuz, bu dernekçilik çok gelişmiştir yani. Eskiden beri cami dernekleri, Kur'an kursu dernekleri yani. Ee, birden bakarsın, en fakir köyde, en fakir yani, bir deprem olsa bütün evler yıkılacak. Kerpiçten evler ve Anadolu'da dolu. Bakıyorsun camileri muntazam yani. Güzel cami yapmışlar, Kur'an kursu yapmışlar. Yani neden? Adamlar kendilerinden fedakarlık ederek en dağbaşı köylerde, hele Karadeniz'de yani bu çok ileridir. En dağbaşı köylerde eski zamanlarda malzeme çıkmazdı ya oralara malzeme çıkmaz. Çaykaranın köyleri. Of'un köyleri, öyle Rize'nin yaylaları var ki. Bakıyorsun en güzel camiler ya. Neden? Hayra öncülük eden adamlar var. Oldu yani. Tabi şu anda bir medrese talebe okutmak her şeyden miyim Çünkü cami yapıyorsun, cemaat yok, içi boş yani. Çünkü millet e, Kur'an'ı öğrenmeyince, ayet-i hadis öğrenmeyince, cahil yetişince, bu imam hatimlerin ilahiyatlardan zaten cemaat olacak bir nesil çıkmaz. Camiye, cemaate giden bir nesil çıkmaz. O yine medresenin adamları bu işe sahip çıkar. Ehl-i sünnet üzere okuyanlar. Öbür e türlü ilahiyatta dinler araştırması yani. Yahudilik nasıl, bilmem nasıl, şu mezhep nasıl, bu mezhep nasıl. Karıştırmış olma etmişler. Adamın zaten doğru inancı da bozuluyor. Medrese öyle değil. Saf Kur'an, İslam yetiştiriliyor. E şimdi... Ee, onun için ben şu anda Cami yapmaktan da Daha büyük hayır görüyorum Medresede talebeye bakmayı Çünkü bir talebe hoca olsa Yüz binleri milyonları namaza başlatabilir Hidayete getirebilir Ama sen yüz bin tane cami alsan Cemaat boş yok Çünkü bu zamanda e, Cemaat gitmiyor namaza Cumalarda zor zor oluyor Onun için insan hangi hayrı öne alması lazım Hangi hayır daha mühim Hangi hayır müteaddi yani faydası başkalarına sirahat ediyor. Bunları kafas çalışacak. Efendi Hazretlerimizin yönlendirmesinde olduğu gibi. Tavuk kümesi kadar olsun. Yani bir talebe, iki talebelik olsun. Bir Kur'an okutan medrese aç. Her mahallede bir kız medresesi, bir erkek medresesi. Kurs da demek istemez. Kurs da gavurca bir falan böyle. Ya bize uyar laf değil, kurs. Bir medrese. Ders okunan yer yani. Hal böyle olursa bu işleri kim başlatırsa, Kıyamete kadar ecri sevabı kesilmez Veya işte e, sosyal yardımlaşma dernekleri de buna giriyor. Adam bir Mehmetçik Vakfı kuruyor. Bütün şehitlerin ailelerine şuna buna para yardım topluyor veriyor. Çok iyi bir hayır yapıyor. Çünkü insanlar yetim kalmış, dul kalmış yani. Her gün askerimiz var bugün yine bak şehit var her gün şehitimiz var. Yani illa sadece tabii Kur'an medresesi olacak diye kastetmiyorum hayır bundan ibaret değil. Sen efendim e, yetimlere bakma e, teşkilatı kurarsın. Dullara efendim yardım teşkilatı kurarsın. Fakir fukaraya yardım fonu kurarsın. E bunlar yani e, her şeyi devletten beklememek lazım. Zaten devletten beklenseydi bu milletin çok açlıktan ölmüş iç savaş çıkmıştı. Bizim millet kendi bünyesinde devamlı zekat ve sadaka e, şeylerini, müesseselerini işletiyorlar. Ondan dolayı yani bu kadar... Yani nasıl geçinecek bu millet enflasyonda, develasyonda, şuradan şuraya bin lira dolar arttı ya. Yani birkaç ayda. Ha bu ne demek ya? Paranın yarıdan yarıya düştü, develüye oldu. E bu milletin bu yansıdı ekmeğine, peynirine, her şeyine yansıdı buna. E onun için yine millet birbirine yardım ediyor da böyle geçiniyoruz. Bu yardımlaşma olmasa millet birbirinin gözünü oyar. Onun için e, bu işte başı çekmek, öncü olmak, boş alanlar var mesela. Suriye'den gelen muhacillerde aynı fakirler. Onların yetimleri var. Mesela bizim bazı hacı var. E, şu anda iki bin, üç bin yetim barındırıyor. Yani kurmuş bir dernek. Reyhanlı'da şurada burada. Şimdi İdlib falan oralarda da bir şeyler yapmaya başladılar. Yani iki bin yetim. Bu çok acayip bir rakam yani. Bir, bir dernek bunu yapıyor, bir dernek. Biz bir çocuğumuza bakamıyoruz. Ama neden? E hayırda yarışanlar var, önder olanlar var, öncü olanlar var, keyfini kaçıranlar var. Adam devamlı Reyhanlı'ya gidiyor, orada kalıyor. Aylarca burada çoluğun çocuğun terk etmiş. Neden? İşte bir barınak yapayım, bir yuva yapayım, yetimleri oraya koyayım. Onların erzağını temin edeyim. Kolay mı bu işler ya? Hayırda öncü olmak kolay mıdır? Onun için arayın araştırın. Yani herkes e, illaki başı çekemeyebilirsin ama bir ucundan da tutarsın yani. Ve men sennek fil İslam. Kim İslam'da açarsa sünneten seyyiden kötü bir çığır açarsa kâne aleyhi vizru'a onun vebali başı, boynuna olur. Ve vizru'u ve amile biha. Onla amel edenlerin günahı da bir misli ona yazılır. Min gayren yen eksilmeksizin min Onların günahlarından şey'ün. Herhangi bir şey onların günahlarından eksilmez ama bir misli de ona yazılır. Bir de bunun ters tarafı var. Anladınız mı şimdi? Ne demek ters tarafı var? Yani adam, e, diyelim Türkiye'de kaderi inkar eden bir adam yok Bu İslam oğlu çıktı diyelim. Dedi ki kader tartışmalı fazlalıktır. Kader Amentü'de kadere inanmak lazım değil. Şimdi ne oldu? Bu kafada insanlar türemeye başladı. E kim sebep oldu diyelim İslamoğlu. Tabi İslam da aksilik etmeyelim. İşte oğlu ilk başı bu işi başlatan değildi. Hüseyin Atay denen adam. Yaşan nurlerin hepsinin hocası diye O hala yaşıyor. Ankara ilahiyettadır. Mutezilerin imamıdır. Bu gibi adamlar tabi bunlar. Yani şu anda 90'a merdiven dayamış veya 90'ı geçmiş. Bu adamlar işte Irak'tan, Mu'tezile'den, İran'dan, Şia'dan, şuradan, buradan memlekete, bu ilahiyata hocalar geldiler. Ondan sonra bu zehirlik açıkladılar. Şimdi sen sahabeyi sevmemek, sahabeye buğz etmek böyle bir şey yoktu. Bu Şemsettin Yeşiller çıktı. Ondan sonra efendim, sonradan bu Hayrettin Karaman türeti falan. Ben Muaviye'yi sevmem haşa. Vahiy Katibi, Efendimizin kayınbiraderini, müminlerin dayısı vasfına sahip olan Hazreti Mehmet sevmem diyor. Hazreti Muaviye'de kalmıyor ki biz. Hazreti Muaviye'nin yanında 10.000 bin sahabe vardı. Yani onları sevmem, bunları sevmem. Bunlar bir çığır başlattılar. anladın mı? Kimisi alın yazısı yok çığırı başlattı. Kimisi efendim e, e, birkaç bardak içilebilir içki. Yani sarhoş olmadan onu başlattı. Kimisi işte efendim mucizeleri inkar bu Mehmet okuyan mesela. Meryem Validemiz tek başına doğurmadı. İşte erkek hormonu da vardı bilmem ne. bir Dünyada misli görülmemiş yani. Ne gavur söyler ne Hristiyan ne Hiçbir yavur Hiç söylememiştir. Bu böyle bir çığır açıyorlar. Yani tabii mucizeleri inkar mutezileden gelen bir çığırdır. Açılmıştır ama. Bunlar e, e, zurnaya şey ilave ediyorlar. Delik açıyorlar yani. Bir delik de benden. Böylece memlekette itikad bozuklukları çıkarttılar. Ondan sonra tabii kötülükte alet olan. Mesela kim sebep oldu bu milletin çarşafı çıkartmasına? Kim sebep oldu bu millette içkinin serbest olmasına? Kim başlattı bu memlekette kadın erkek karışık dans etmeyi? Kim başlattı? Yani kim Kur'an'ın yazılarını, alfabesini yasak etti? Kim bu latinceyi aldı, Elif sayaca cim yasak edildi? Şimdi bunlar ilk başlatanlar var. Bunun üzerine ne oldu? Bu millet mecburen bunlara uydu. Kimisinin canı ekşili istedi, kimisi keyfine geldi. Kimisi de istemey istemeyerek de olsa. Hapis var ya, foter takmayan hapis. Şapka frenk bu kalitliğidir dedi. İskilip bir atıf hocaya mı oldu. Bu memlekette bu İslamiyet kolay mı geldi ya? İstiklal mahkemeleri binlerce, bazı rakamlar yüz bini geçti astıkları adamlar. Sorgusu sansiz asıyor. Niye? Şeriatçıyım dedi diye. E şimdi burada kim kötülükte bir çığır açarsa içkiyi serbest etti adam o gün bugün memlekette su gibi içki içiliyor. Zina serbest etti. Herkes kolayca zina diyor, ceza da yok. Kim sebep olduysa kim kötü bir çığır açtıysa kendi vebali günahı boynuna ama ondan sonra artık kıyamete kadar mı nereye kadar o iş devam ediyorsa o kötülüğü yapanların günahları kendine bir misli de bu ilk başlatana anladınız mı? Anladınız siz. Akıllı adam Arife Arif çemberli taşta marif demiş. Uzatmanın haceti yok. Hayırlara anahtar olunuz, şerlere kilit olunuz. Hayırlarda önce olunuz, başlatan olunuz. Şerlerden geri durunuz, Allah'tan korkunuz. Yarın ahiret var. Gözümüzün üzerine pamuk koyacaklar. Anladın mı? Maruf-ı öyle derdi radıyallahu anh. Bir adam gelirdi yanına, bir adam şikayet ediyor, bir adamdan gıybet başladı dedik oğlum, hemen adama derdi. He? üzgür Üzkürül Yevmellezi, Yûzavül Kutun, alâ aynik. Üzkürül Yevmellezi, o günü unutma. Adam da dedi ne oluyor ya, tam bir muhabbete başladık. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış falan, hemen oluyor ya, bizim gelenler, gidenler başlıyorlar. Hemen Marufu Kerhi Hazretleri der, Üzkürül Yevmellezi. O günü unutma. Adam da dedi ne diyor ya? "Yad'un el kutna ala aynik." Gözünün üstüne pamuk koyacaklar ya derdi. Gözünün üstüne pamuk koyacakları günü unutma. Senin de gözünün üstüne pamuk ne zaman koyacak ondan bile haberin yok. Şimdi ölürsen gözünün üstüne pamuk koyacaklar. Anladın mı? Cenaze yıkamamışsın etmemişsin tabii. Ölüye de bakmıyorsun. Efendim moralin bozulmasın diye bir şeyden haberi yok tabii. Halbuki ölümü çok hatırlayın. Gözünün üzerine pamuğu koyacakları vakti çok hatırla. Bunu hatırlarsan gıybet yapabilir misin? Dedikodu yapabilir misin? İçki içebilir misin? Namaz kaçırabilir misin? Gözünün üzerine pamuğu koyacaklar. Dikkat etlerdi. derdi. hepimize bu vasiyet olsun, nasihat olsun. Birbirimizi böyle uyaralım. gözün üzerine pamuğu koyacakları gününü unutmayalım arkadaşlar. Dediğin anda bir moraller bozulur yani. Herkes kendine düzen versin. Yarın için ne yaptığına her nefis baksın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye okudu onu? Varsa hayır yapın yani. Burada fakir fukara var. Ahirette cennete neyle gireceksiniz? Onun için, e, demek ki burada bu hadisten dolu manaya çıkıyor. Hayra öncülük olanın sevabıdır esas mesele. Maksadımız budur. Yani hadisin ana teması, bir hayırda bir çığır açan, öncülük yapanın kendi sevabı ona, ondan sonra kıyamete kadar işleyenlerin bir misli de ona. Yani çok büyük. Şirketin açık kalıyor yani anladın mı? Amel defterin kapanmıyor meselesi. Amel defterin kapanmıyor. Sen ölüyorsun mezarda yatıyorsun. Şey işliyor, hesap işliyor yani. Çok kazananlardan olalım. Günlerimiz kısa gittik, gittik gidiyoruz. Günlerimiz çok kısa. Ecel yağnaştı. Nefeslerimiz sayılı. Saatin tıktıkları gibi kesiyor. Bir daha da bunlar geri dönmeyecek. Artık ne yapabiliriz? Önümüzdeki sohbetleri çok önemli dinleyelim. Çünkü recep Şerif geliyor. 28 Mart ilk gecesi, ondan evvel bu Perşembe çok önemli. Çünkü bu Perşembe bir fezleke gibi bir hesap yapacağız yani ne gün oruçlar başlıyor, hangi gecenin ne namazı var, hangi gece dualar yüzlüyoruz kabul. Çünkü ilk gece çok önemli. Sonra hemen iki gece içine rakayip kandili geliyor. Bunların anlatılacağı için hepsi bu haftaya denk geliyor. Yani bu Perşembe sohbetini sakın kaçırmayalım. Saat 8 gibi başlanır yani akşamı mı takip? Akşam namazını aldık yani erkene. Akşam namazını müteakip, perşemez sohbetini özellikle kaçırmayalım. Tabii şifa-i şerif var, mektubat onlar devam edecek inşallah salçarşamba da. nasipçe yani bende biraz hastalığım geçmedi, tıkanıyor nefesim farkındaysanız. Ama e, devam edeceğim, gücüm bu kadar yani. Ben son nefesime kadar bu, bu millete hizmet edeceğim yani. İnşallah onun için siz de hazır dinleyin bari ya o hazır. Bir zorunuz yok, yattığınız yerde oturduğunuz yerde dinliyorsunuz. Dinleyin, dinletin tebliğ edin. Bizim sitelere üye olun. Facebook'tan ne oluyor? İşte atıyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. YouTube'a mutlaka üye olun. Çok dua alıyorsunuz. YouTube'a üye olanlar manevi şirkete üye oluyorlar. Yani burada hayrımız artıyor, eczimiz artıyor, insanlar ulaşımımız artıyor, gücümüz artıyor. Bir tıkla beraber üye oluyorsun. Oradan ne kadar hayır ulaşıyor? Hepsine işte bak çığır açanlar. Tabii bu işi ilk başlatanlar aldı götürdü ama siz de bugün Kaç kişiye sebep olursanız, YouTube üyeliğinde bizim Cübbeli Ahmet Ucağın sitemizin, resmi sitemizin üyeliğinde bunlar hep hayırda iştiraktır. Şirkette hissedarlıktır. Çünkü oradaki bir, iki, üç birleşimlerle ne oluyor? Kuvvet oluyor. Bu kuvvet nereye geri dönüyor? Hizmet olarak, tebliğ olarak, güç olarak, yenileri eli sünnetin sesi olarak Müslümanlara rucu ediyor. Bunun için aman şimdi bak üç aylar geliyor... Gece geçti mi? Dua gecesi geçti. Bir daha bir sene yok. Kabul gecesi, kabul saati, şu namazı kaçırmayın. Çünkü o namaz o gece kılınıyor senede bir kere. E onun için şimdi bunlar paylaşımlar yapılacak. E bu perşembe işte sohbeti kaçırmayın. Millete ilan edin. Herkese mesaj atın. Saat 8'de televizyon başına. İşte neyse gelebilen Hayden'in mescidimize şeye gelsin derne. Gelemeyen olduğu yerden milleti haberdar edin. Hay... Ne dedim size? Hayırlara anahtar olun. Bir kişi sizin sebebinizde idalet bulsa, bütün dünya sana tapulamaktan hayırlı. Çünkü bugün ölsen, bütün dünyanın tabusundan bir tane sana fayda çok mezarda. Ama bir kişinin namazına sebep oldu, sohbet dinledi, zikretti, oruç tuttu, nafile. E sana yazılıyor bir müslüman bu barak adam. Adam bilmiyor e cebin ilk üç günün orucunun cevabı var. E Biz anlatıyoruz, sen de ona sohbet var diye alet vesile oluyorsun. Veya o paylaşımı atıyorsun. Ne oluyor bu sefer? O adam oruç tutuyor diyelim. Ya ben bugünün faziletini bilmiyordum. Nereden bilecek insanlar bu hayatta gününü bilmiyor. Recep girmiş çıkmış. E şimdi bu adam bu orucu tuttu zaman ne oldu? Sevabı kendine tamam mı? Bin misli de sana. Neden? E sen delalet ettin. Hayra delalet eden hayrı yapan gibidir. Allah rızası için önümüzdeki perşembe sohbetine çok hazırlıklı. Herkesi teşvik ederek. Neden? Perşembeden... Önümüzü göreceğiz. Çünkü ilk geceyi kaçırmayalım. Rekalibi kaçırmayalım. Namazlarına hazırlanalım. Oruçlarına hazırlanalım. Çünkü oruç hadedim olmuyor? Şimdi sabaha kalktım birden sahur mağur yememişsin. Ee, yani günler uzadı. Yani biraz önceden bilgi lazım insanlar. Çünkü hayatlarında ona göre işi var, gücü var. Yani hanımına da diyecek hanım kalkalım bir sahur yiyelim. Veyahut da kadın kocasına diyecek efendi seni ben şu saatte kaldırayım. Yani bu bakımdan bundan hazırlıkları için sohbeti kaçırmayın inşallah. Perşembenin bu sohbet. Çünkü bir haftada bayağı bir mevzu var. Olan hepsi bu ilanlar dolu var. Yani ne ilanı? Bir şey ilanı değil ya. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Namaz ilanı var, orucu ilanı var, zikir ilanı var. Duaları başlıyor Recep Ayı'nın. Bunları inşallah efendim dergide de zaten 2-3 günü bu tarafa geçtiği için Mart'a. 28-29-30 bu tarafa geçiyor. Bu tarafta bulunduğu için mecbur Mart dergisinde de koyduk onu çünkü. Şey, Nisan'a koysan. Nisan'ın ikisine, üçüne kadar dergisi ulaşamayan, bütün hepsi kaçırır. Çünkü Nisan 1 dedi mi herkesin eline dergi ulaşmaz. O bakımdan Mart'ta olduğu için ilk üç gün ona özel bölüm açtık. Lale Güdü dergisinde. Hayra böylece delalet ediyoruz. Sizlere de hatırlatmada, uyarıda bulunuyoruz. Herkes yarın için ne hazırladığına ne gönderdiğine baksın Allah buyuruyor. Yarın ahiret. Bak geçen sene Recep'ten, bu sene Recep'e kaç kişi öldü? Benim tanıdıklarımdan kaç kişi öldü? Sizin de tanıdıklarınızdan. Seneye bir daha recebe, bu recebe bile çıkacağımız belli değil. Rekayip gecesine ulaşabilecek miyiz? Miraç gecesine kavuşabilecek miyiz? Belli mi? Belli değil. <gülüyor> ne olacağımız hiç belli değil. Uzun emelli olmak da iyi bir şey değil. Ondan sonra. Adam maruf Kerhaz'dan Kerhaz'den yanında de. Ne dedi? İşte akşama iftarlık için bir şeyler hazırlayalım dedi. Ya dedi sen ne uzun emelli adamsın ya. Akşama yaşayacağına hesap ediyorsun da bir de dedi hazırlık yapıyorsun dedi ya. Yani biz halbuki ne yapıyoruz? Bir senelik, beş senelik, on senelik kafamızda projeler var. 80 yaşında adam hala 20 senelik plan yapıyor. Zaten gençlerde plan daha az olur. Yaşlandıkça planları artar yani ne hikmetse. Efendim iki hayat çukurda adam hala gençlerden daha fazla düşünceli. Çünkü neden işte Allah basiretini bağlamış yani. Hırs var, hırs, tamah var. Tuğle emelli olmayan. Yarın için ne yapıldığına baksın. Ahirete Allah yarın diyor sen ne yapıyorsun? Efendim, akşama iftarlık hazırlayayım diyeni bozdu ya. Radıyallahu anh, sen dedi ne kadar dedi. Uzun plancısın dedi ya. Akşama ne derdesin dedi sen ya. Hakikaten nice insan bugün evinden canlı çıktı. Akşama cenazesi döndü. Veya kaldırdılar hastanenin morgunda şimdi. Telefon ediyorlar, haber ediyor. Dünya kadar insan kaza geçirdi, bela geçirdi. Dünya kadar insan bugün öldü. Dünya kadar insan bugün evinden canlı çıktı. Akşama cenazesi haberi gitti. Onun için lütfen Allah rızası için tuğle emelleri bırakalım. Mübarek Recep-i Şerif ayına hazırlanalım. Sohbetleri birbirine duyuralım. Allah Teala azami derecede ibadet taatte de, mübarek üç aylarda gayretli eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem tezliyman kâhirem el hakîllârûb lâ alâmîn. Mâlâ ya çal ve gel, daiman abada ala habibîk kâir, kâlqî kullîmî. Muhammed zeyd, zâbât manâqibû. Muhammed farahû r-râhmânû b-niâmî. ya çal ve نم جاي من ابدا على حبيبك غاي للخلق كلهم